1401 Vatfeler ve Hükümleri İmam Malik Rahimehullah'e ulaştığına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Arafat'ın tamamı vatfe yeridir. Uren'e vadisinden çıkın vatfe yeri değildir. Müzeyfe'nin tamamı vatfe yeridir. Muhattır vadisinden çıkın vatfe yeri değildir. 1402 İfaza hakkındadır. İbn Abbas Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor aleyhissalatu ve selam Arafat'tan yola çıkmıştı. Arkasından birisinin koşturmak için devesine şiddetle bağırıp, vurduğunu işitti. Bunun üzerine kamçısıyla etrafındakilere kulak verin diye işaret edip, şöyle buyurdu. Sakin olun. Allah'ı razı edecek bir davranış ve bir acele de değildir. 1403, İfaza hakkındadır. Hüsame İbnu i Zeyd radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve Vesselam güneş battığı zaman Arafat'tan ifaza yaparak yola çıktı. Da geçidine geldiği zaman deveden inip devletti. Sonra abdest aldı. Abdest bol su kullanarak değil, hafıça aldı. Ben, namaz mı kılacağız ey Allah'ın Resulü diye sordum. Hayır, namaz önümüzde dedi ve devesine bindi. Müzevife gelince hayvandan ince ve yeniden abdest aldı. Bu sefer bol su kullandı sonra namaz başladı. Akşam namazını kıldı. Sonra herkes devesini kıhtı yine namaza başlandı. Bu sefer de yatsı yıkıldı. İkisi arasında başka bir namaz kılmadı. 1404, ifaza hakkındadır. Urveden yapılan bir rivayet şöyledir. H.Z. Üsame radıyallahu anhye. Resulullah aleyhissalatu vesselam ve daha açıkçından İfaza'dan Arafat'tan ayrıldıktan sonra yolculuğu nasıl yaptı diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Hızlı yürürdü. Ancak yolda bir düzlülere rastlarsa daha hızlı yürürdü. 1405 İfaza hakkındadır. Fatıma bin Tuğmenzir anlatıyor. Esma bin Ebi Bekir adı Allah'u anhyuma kendisi ve beraberindekilere müzerife sabah namazı kıldırıverecek olan kimseye. Şafak söktüğü zaman kıldırmasını emredip. Dine inatlar ve minaya hareket eder yolda da durmazdı. 1406. İfaza hakkındadır. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın müderife gecesinde, ailesinden, erkenden taşlamaya gönderdiği zayıflar grubu arasında ilim demiştir. 1407. İfaza hakkındadır. H. Z. Ayhe radıyallahu anha anlatıyor. Sevdir radıyallahu anha. Resulullah aleyhissalatu ve selam'tan üzeri ifeden geceleyin ifaza yapmak için izin istedi. Sevdeydi. Ağır yürüyen bir kadındı. Resulullah ve vesselam ona izin verdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Keşke ben de onun gibi izin istemiş olsaydım diye hayıflanırdı. Vaktiyle izin almamış olduğu için o. Hep imamla birlikte ifazada bulunurdu. 1408. İfaza hakkındadır. Yine Hazreti Âişe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ümmü Seleme'i kurban gecesi minaya gönderdi. Ümmü Seleme, daha şafak sökmeden şeytan taşlamasını yaptı. Sonra gidip ifaza tavafını yaptı. 1409, ifaza hakkındadır. Fatıma bin Tulmüncir anlatıyor. Esma bin Ebi Bekr adı Allahu kendisi ve beraberindekilere Müzeliife sabah namazı kılırı verecek olan kimseye şafak söktüğü zaman kıldırmasını emredip din atlar ve minaya hareket eder yolda da durmazdı 1410 Arafat ve Müzeliife de i̇bn İmra Abbas adı Allahu anlatıyor. Hecezi Üsam bin Allahu an Arafat'tan Müzeelif'e kadar Resulullah Aleyhissalatu ve selamın terkisini idi. Sonra Müzeelif'den Mina'ya kadar da Fahd bin Abbas'ı terkisini aldı. Her ikisi de Resulullah Aleyhissalatu ve selam büyük şeytanı Ödemre'ye bir akabe taşlayıncaya kadar terbiye'yi bırakmadı demiştir. 1411 Arafat ve Müzeelif'de terbiye Said bin Cübel anlatıyor. Ben i̇bn Abbas radıyallahu anhüma ile Arafat'ta beraberdim. Bir ara bana, niye halkın terbiyesini işitmiyorum diye sordu. Ben kendisine, Muaviye radıyallahu anhühten korkuyorlar dedim. Bunun üzerine, Lebek Allahümme Lebek, bu insanlar adiye Sebebiyle sünneti terk etmişler diyerek çadırından çıktı. 1412, Arafat ve Müzellife'de terbiye. Muhammed İbn-i Ebi es Sakasi anlatıyor. Arafat'tan inaya gelirken, beraberindeki Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'e terbiye'den sorarak, ''Siz Resulullah aleyhissalatu ve selam ile nasıl yapıyordunuz?'' dedim. Bana. duleyen terbiye getirirdi. Resulullah aleyhissalatu ve selam müdahale etmezdi. tek tekbir getirirdi. Resulullah ve Vesselam'a da müdahale etmezdi. Lüleyen de bitirirdi. getirirdi. Ona da müdahale etmezdi. Bizden kimse, farklı zikirlerde bulunduğu için arkadaşını ayıplamazdı. 1413 Arafat ve Müzellife'de Terbiye, Cafer İbn Muhammed babasından naklen anlatıyor. H.Z. Ali Radıyallahu anh Açıkçıda, Arefe günü güneşin zeva noktasına gelmesine, kadar terbiyeye devam eder. Ondan sonra keserdi. 1414. Arafat ve Müslüfede terbiye. H Z. Üsamer Adıyallahu an anlatıyor. Arafat'ta ben Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selamın deve terkisinde terkisindeyim. Bir ara dua için ellerini kaldırmıştı. O esnada deve ve Sürullah aleyhissalatu ve selamı eğdilerken yura düştü. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam yulara elinin biriyle tutup, diğer elini kaldırarak duasına devam etti. 1415, Rem'in keyfiyeti taşlamanın nasıl yapıldığı Abdurrahman İbn-i Zeyd anlatıyor. İbn-i Mesud Allahu anh, vadinin dibinden yedi çakıl atarak büyük şeytanı taşladı. Her taşı attıkça tekbir getiriyordu. Bu sırada Beytullah sol tarafında, minada salın dolacak şekilde durmuştu. Kendisine insanlar Taşları yukarısından atıyorlar denince Şu cevabı verdi Burası Kendinden başka ilah olmayan Zataka sen olsun Bakara Suresinin üzerine indiği makamdır 1416 Rengin keyfiyeti taşlamanın nasıl yapıldığı Tirmizi ve Nesai'de şöyle denmiştir i̇bn Mesud Akar'ı Cemresine geldi Vadinin dibinde durdu Kıbleye karşı yönelip Sağ karşının üst hizasından bir yığına taşları atmaya başladı. 1417. Rengin keyfiyeti taşlamanın nasıl yapıldığı hz. Saat Allahu an anlatıyor. Veda açıkçından Resulullah aleyhissalatu ve selamla beraber döndük. Yolda konuşurken bazılarımız 7 taş attım bazılarımız da 6 taş attım diyordu. Kimse kimseyi bu sebeple kıramıyordu. 1418. Ren'in keyfiyeti taşlamanın nasıl yapıldığı İbn-i Abbas Rabiallahu anhüma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu. Ve selam. Akabe taşlaması sabahı. Dineğinin üzerindeyken. Bana taş ver dedi. Ben de şehadet ve baş parmaklarla atılabilecek büyüklükte ufak taşlardan onun için topladım. Avucuna koyduğum sırada. İşte bunlar gibi. Dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri. Dinde aşırılıkları helak etmiştir dedi. 1419. Taş zamanın remi vakti. H.Z. Cabir-i Allahu An anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ı selamı imah ve kuşluk vakti taş atarken gördüm. Ama bundan sonraki günlerde. Güneşin zevalinden öğle vaktinden sonra taş attı. 1420. Taş zamanın remi vakti. Nafi anlatıyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümayin zevcesi Safiye bintu Ebu Beydin oğlan kardeşinin kızı Müzeyife'de nifas oldu doğum yaptı. Bu yüzden o da Safiye'de geri kaldılar minaya yem nah ve minaya yem-i ve güneş battıktan sonra geldiler. Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüm onlara geldikleri anda taş atmalarını emretti ve bu gecikmeden dolayı onların herhangi bir kefaret ödemesine hükmetmedi. 1421. Taşlamanın remi vakti, Ebu Asım i̇bn Adi, babası Adi radıyallahu anh'ten naklediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam develerin çobanına, yemin i taş atmışlarsa, ertesi gün taş atmayıp develerle kalmaya, sonra da iki günlük taş atmaya ve yemin i Nefri'de atmaya ruhsat kanadı. Nafi anlatıyor. i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anh'ına şöyle derdi. Ey yan teşrikin ortası günü. Güneş batmazdan önce minadan ayrılmayan kimse ertesi gün taşları atmadan ayrılmasın. 1422. Dinerek de yürüyerek taşlama. İmnu. Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. H. Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam taşları atacağı zaman ne gider? Yaya dönerdi. 1423. Dinerek de yürüyerek taşlama. Kasım İmnu Muhammed anlatıyor. İnsanlar yani sahabeler taşlamaya yayan gider. Yayan dönerdi. Bu safhada ilk binen H.Z. Mualiye Rabiyallahu An oldu. 1424. Binerek yürüyerek taşlama. H.Z. Cabir Rabiyallahu An anlatıyor. Yeni-i Kurban gününde Resulullah ve Vesselam'ı taşlamayı binerek yaparken gördüm. Taşların deresinin üzerinde iken atmış ve şöyle demişti. Minasikinizi benden alın. Bilemiyorum. Belki de bu haçıcıdan sonra haçıç yapamam. 1425 Müteferrik Hadisler H.Z. Cabir anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz buyurdular ki, Taharet maksadıyla, Taş kullanmak tektir. Şeytana atılan taş tektir. Safa ile Merve arasında say tektir. Tavafta tektir. Öyleyse sizden biri taharet için taş kullanacaksa bunu da tek kılsın. 1426. Müteferrik hadisler. Im A B C. anlattığına göre Resulullah aleyhissallatu ve şöyle demiştir: Atılan taşlardan kabul edilenler kaldırmasaydı, sebir daha büyük bir yıl ortaya çıkardı. 1427. Halk ve taksil hakkında. H Z N S. Rabbiyallahumhumain Resulullah ve Vesselam cemretli bir akabeye geldi. Taşlarını attı. Sonra Miradaki menziline konakladığı yere geldi ve kurbanını kesti. Sonra berbere. Al dedi ve sağ yanını işaret etti. Sonra sol tarafını işaret etti. Sonra kesilen saçları halka vermeye başladı. Bir rivayette şöyle. Denir. Sağ yandan kesilen sağındakilere. Sol yandan kesileni de Ümmü Süleym'e verdi. 1428. Halk ve Taksil hakkında, bir rivayette şöyle denmiştir. Sol taraftan kesilenleri Ebu Tavha'ya verdi ve ona, bunu halka dağıt diye emretti. 1429. Halk ve Taksil hakkında, H.Z. Ali Radıyallahu Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kadının saçını tıraş etmesini yasakladı. Açıkçıda da, Umrede de ziyadesi vardır. Bu ziyadeden sonra rezim idareten şunu der. Onları sadece tekstil kısaltma gereklidir. 1430, halk ve taksil hakkında, İdmi Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, ey Allah'ım, tıraş olanlara rahmet et diye dua etmişti. Yanındakiler, kısaltanlara, da ey Allahım üsülü dediler. Resulullah aleyhissalatu ve selam efendimiz. Ey Allah'ın tıraş olanlara rahmet et diye duasını tekrar etti. Yanındakiler tekrar kısaltanlara da ey Allah'ın resulü dediler. Bu sefer kısaltanlara da buyurdu. 1431. Halk ve Taksil hakkında Sahiheynin i Beyh'in Ebu Hüreyre radıyallahu kaydettiğin bir rivayet şöyledir. Resulullah aleyhissalatu ve selam Ey Allah'ım, tıraş olanlara mağfiret et demişti. Yanındakiler, ey Allah'ın Resulü, kısaltanlar içinde dua ediler dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam yine. Ey Allah'ım, tıraş olanlara mağfiret et buyurdu. Yanındakiler, ey Allah'ın Resulü, kısaltanlar içinde dua ediler dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam, ey Allah'ım. Tıraş olanlara mağfiret et dedi yanındakiler. Ey Allah'ın Resulü! Kısaltanlara da dua ediler dediler. Resulullah ve Vesselam bu üçüncü talepte kısaltanlara da dedi. 1432 Halk ve Taksim hakkında, Müslim'de ümmü bir Hüseyin Allahu Anhar'ın bir rivayeti şöyledir. Ve daha açıkçında Resulullah ve Vesselam'ın tıraş olanlara üç kere saltanlara bir kere dua ettiğini işittim. 1433 İhram'dan çıkma. Tahallül Abdullah İbn-i Ham İbn-i Azadiyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam veda açıkçında miada. Halkın meselelerini kendisine sorması için duruştu. Bir adam gelip ben kurbanın tıraştan önce olacağını bilemedim ve kurbandan önce tıraş oldum dedi. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Şimdi de kurbanını kes. Burada bir beis yok. Cevabını verdi. Bir başkası daha gelip, taşı kurbandan önce atmak gerektiğini bililemedim ve taşlamayı yapmadan kurban kestim dedi. Buna da, şimdi taşını at. Bunda bir mahzul yok diye cevap verdi. O gün Resulullah aleyhissalatu reçel ne a şunu önce yaptık. Bunu sonra yaptık şeklinde takdim tehirle ilgili her ne sorulu ise hepsine, Yap bunda bir mahzul yoktur diye cevap verdi. 1434 İhramdan Çıkma Tahallül Hüsame İbni Şerif Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'la birlikte ben de çıkca çıktım. Halk kendisine müracaat ediyordu. Gelenlerden bazısı. Ey Allah'ın Resulü! Tavaftan öncesi yaptım. Bazı şeyleri vaktinden sonraya bıraktım veya vaktinden önce aldım ne buyursunuz? ''Hükmü nedir?'' şeklinde soruyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam da ''Bunda bir günah yok. Ancak bir kimse bir Müslümanın ırzını makaslarsa, gribetini ederse o zalimdir. İşte günah işleyen ve kendini helake atan odur.'' Buyurdu. 1435 İhram'dan çıkma tahallül Nafi anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma ifaza tavafını yapmış. Fakat cehaletle henüz tıraş olmamış, Kısaltma da yaptırmamış bir adama rastladı. Adama, dönüp tıraş olmasını veya saçını kısaltmasını, sonra da Beytullah'a yeniden ifaza tavasında bulunmasını emretti. 1436 İhram'dan çıkma vakti i̇bn Ömer Rab'iyallahu Anh'ıma anlatıyor. Babam Hazreti Ömer Rab'iyallahu Anh buyurdu ki, Kim Cemret'i bir akabeye taşını atar. Sonra tıraş olur veya kısaltır. Ve de yanında olduğu takdirde kurbanını keserse, kendisine ihramlı iken haram olanlardan kadına temas ve koku hariç hepsi helal olur. Bunların haramlığı Beytullah'a yapacağı ifaza tavafına kadar devam eder. İfaza yapınca onlar da helal olur. 1437 İhramdan Çıkma Vakti i̇bn Abbas Radıyallahu Anhüma demiştir ki, bir kimse cemretü bir akabeye taşını attı mı kendisine kadın dışında haram olan her şey helal olur. Onun bu sözü üzerine. Ya koku? O da mı helal olur diye soruldu. Dedi ki. Gerçekten ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın iski sürünürken gördüm. Yoksa o koku değil miydi? 1438. İhramdan çıkma vakti. Ümmü Seleme Allah'u anh'a anlatıyor. Ve daha açıkcunda yemin gecesinde Resulullah aleyhissallatu ve selamın beraber olma nöbeti bendeydi. O akşam ve ibn Zema ve beraberinde ebu Ümeyye ailesinden bir adam olduğu halde kamislerini giymiş o birer yanımıza geldiler. Ve Resulullah aleyhissallatu ve selam ve badiyyallahu anhe sen ifaza tavafını yaptın mı ey ebu Abdillah diye sordu. Ve bilgilerin bende. Hayır. Vallahi ey Allah'ın Resulü, yapmadım deyince Resulullah Aleyhissalatu ve selam öyleyse şu kamisi çıkar dedi ve bilgilerin bende onu başından çıkardı. Arkadaşı da kamisini başından çıkardı. Sonra ve sordu. Niçin çıkarıyoruz? Ey Allah'ın Resulü, çünkü bugün Cemre'ye taş attığının takdirde ihramdan çıkmarız. Yani size haram edilen her şeyin kadın hariç helal olmasına ruhsat kanındı. Eğer siz, Beytullah'ı tavaf etmeden akşama ilerseniz, Cemreçül Akabiye, taş, Altmazdan önceki gibi haram olursunuz. Bu hal Beytullah'ı tavaf edinceye kadar devam eder diye cevap verdi. 1439 İhram'dan çıkma vakti, i̇bn Abbas radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Beytullah'ı açıkç maksadıyla olsun, Başka maksatla olsun, her kim tavaf ederse tahallül etmiş ihram yasaklarından çıkmış olur. i̇bn Abbas'ın bu sözünü nakleden ataya, bunu neye dayanarak söylüyor diye soruldu. Şu cevabı verdi. Cenab-ı Hakk'ın şu sözüne dayanarak. Sonra varacakları yer ve it-i atika mütehidir -e 33. Kendisine şu cevap verildi. Ama bu, Arafat'ta vakfaya durulduktan sonra olacaktır. Ata bu cevap üzerine açıkladı. İbn-i Abbas Rabiallahu Anh'ıma bunun Arafat Vart fesinden önce ve sonra olacağını söylerdi. Bu hükmü, Hazreti Peygamber, Aleyhisselatü Vesselam'in reda açıkçı sırasında aslaba verdiği ihramdan çıkma emrinden istinbat ediyordu. 1440. İhramdan Çıkma Vakti H.Z. Hasa Rabiallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam zevcelerine Veda Açıkçı senesinde ihramdan çıkmalarını emretti. Ben, siz niye ihramdan çıkmıyorsunuz diye sordum. Ben başımı terbit ettim. Kurbanlığımı hazırladım. Kurbanlığımı kesmeden ihramdan çıkamam diye cevap verdi. 1441 ihramdan Çıkma Vakti İbn-i Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Veda Açıkçı'nda umre için ihrama girdi. Ashab ise radıyallahu anhüm ecmain haçıkçı için ihrama girdi. Mekke'ye varınca Resulullah aleyhissalatü vesselam ne de beraberinde kurbanlıkları olanlar ihramdan çıkmadılar. Geri alanlar İhramdan çıktılar. 1442. İhramdan çıkma vakti. Nafi rahimehullah anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anhüm'a dedi ki. İhramlı kadın. İhramdan çıkınca. Saç örgülerinin ucundan bir miktar kesmedikçe taranmaz. Şeyet kurbanlığı varsa, kurbanı kesilinceye kadar saçından hiçbir şey kesemez. 1443. Kurbanın vacip oluşu ve sebepleri. Mihnef ibn Muslime badiye Allahu an arlatıyor. Ve Sürullah aleyhissalatu ve selamı işittim şöyle buyurmuştu: Ey insanlar, her aile sahibine her sene bir kurbanlık. Bir de atire borç olmuştur. Atrenin ne olduğunu biliyor musunuz? O, recebiye dediğiniz şeydir. 1444, kurbanın vacip oluşu ve sebepleri, Abdullah İbn-i Am, İbn-i Asr anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, kurban günü bayram, olarak kutlamakla emrolundum. Onu bu ümmet için Allah bayram kılmıştır, buyurmuştu. Bir adam kendisine, Ey Allah'ın Resulü, ben yâleten verilmiş bir hayvandan başka bir şeye sahip değilsem, onu kesebilir miyim diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam, hayır, dedi. Ancak saçını, tırnaklarını kısaltır, bıyıklarından alır, etek tıraşını olursun. Bu da sana Allah indinde bir kurban yerine geçer. 1445, kurbanın vacip oluşu ve sebepleri, Nafi Rahimehullah anlatıyor. Ailenin her ferdi için kurban kesmek gerektiği görüşünde olan Abdullah İbni Ömer Rabi'yallahu anh'ıma, anne karnındaki çocuk adına kurban kesmezdi. 1446, kurbanın kemiyeti ve miktarı, H.Z. Cabir Rabi'yallahu anh anlatıyor. Biz, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ile birlikte Hübebiye, semesi umrede temettu yaptık. O zaman yedi kişi adına bir sığır keserek iştirak ettik. Keza deve de yedi kişi adına kesilmişti. 1447 Kurbanlığın kemiyeti ve miktarı İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Biz Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte bir seferde iken kurban bayramı geldi. Kurban için Sığırda yedi kişi devede on kişi ortak olduk. 1448 Kurbanlığın kemiyeti ve miktarı Hüseyi İbn-i Adil anlatıyor. T.Z. Ali radıyallahu anh, sığır yedi kişi adına kesilir demişti. Kendisine, ya doğurmuşsa diye soruldu. Öyleyse yavrusunu da beraber kes buyurdu. Kendisine, ya topalsa diye soruldu. Kesim yerine ulaşabildiyse tamam dedi. Ya boynuzu kırıksa dendi. Zarar etmez. Biz göze kulaklarının sağlamlığını kontrol etmekle emrolunduk diye cevap verdi. 1449. Kurbanının kemiyeti ve miktarı. Nafi Rahimullah anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anhüme kurbanlıkların tırnaklılar yani sığırlar hakkında üçüncü senesine girmiş veya geçmiş. Etli ayaklılar develer hakkında da altıncı yaşına girmiş veya geçmiş olmasının şart koşardı. 1450. Kurbanının kemiyeti ve miktarı. Ebu Eyyud radıyallahu anh anlatıyor. Bizden biri. Kendisi ve ailesi halkı için tek bir koyun kurban eder. Etinden hem yerler hem de başkalarına yedirirlerdi. Sonra insanlar. Övünmeye başladılar ve kurbanlar bir övünme vasıtası oldu. 1451. Kurbanın kemiyeti ve miktarı. İbn-i Şirha An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam. Veda açıkçı sırasında kendisi ve aile halkı için sadece bir deve veya bir sığır kesmiştir. 1452. Kurbanın kemiyeti ve miktarı, İbni Ömer radıyallahu anhüma demiştir ki, Sığır, sadece bir kimse için kesilir, koyunda bir kimse için kesilir, deve de bir kimse adına kesilir. Keza İbn Ömer derdi ki, ibadet için kesilen hayvana cemaat iştirak edemez. iştirak olsa olsa aynı aile halkı arasında olur. 1453, kurbanın kemiyeti ve miktarı, e ve Enes Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ayakta olduğu halde yedi deveyi kendi eliyle kesti. Medine'de ise boynuzlu ve alacalı iki koyun kurban etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam keserken tekbir getiriyor. Besmele çekiyor ve ayağını hayvanların boyunlarının üzerine koyuyordu. 1454 Kurbanın kemiyeti ve miktarı Ebu Saide radıyallahu de an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam boynuzlu erkek bir koç kurban etti. Koç siyahım içinde bakar. Siyahım içinde yürür. Siyahım içine yerdi. 1455 Kurbanın kemiyeti ve miktarı. Ebu İmamer radıyallahu yallah an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kurbanlığın en hayırlısı boynuzlu koçtur. Kefenin en hayırlısı da takımdır. 1456 Kurbanının kemiyeti ve miktarı H.Z. Ali'ye radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam veda açıkçında. Muhammed ailesi için tek bir sır kesti. 1457 Kurbanının kemiyeti ve miktarı Aneş Zahimehullah anlatıyor. H.Z. Ali radıyallahu anhi gördüm. İki koç kesmişti. Dedi ki biri kendim için, diğeri Resulullah Aleyhissalatu Vesselam için Hazreti Ali Radıyallahu an ilave etti. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam böyle emretti veya şöyle demişti. Böyle vasiyet etti. Ben hayatta olduğum müddetçe ebediyen terk etmeyeceğim. 1458. Kurbanlığın kemiyeti ve miktarı. Ure Rahimehullah'tan anlattığına göre. Evlatlarına şöyle demiştir. Evlatlarım. Sakın birimiz, bir büyüye hediye edince utanacağı bir şey Allah'a için kurban sunmasın. Zira Allah, büyüklerinin büyüdür ve o. En seçkini herkesten ziyade layıktır. 1459 Kurban Olabilecek Hayvanlar H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yıllanmış yaşını başını almış hayvanlardan kurban kesin. Böylesini bulmakta zorluk çekersin o başka. Bu takdirde koyunları bir kuzu kesiverin buyurdular. 1460 Kurban olabilecek hayvanlar Ukbe İbni Amir Allahu anh'in anlattığına göre Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabı arasında taksim edilmek üzere bir miktar daha var vermişti. Dağıtım yapılınca geriye bir olak arttı. Ukbe durumu Resulullah aleyhissalatü vesselam'a haber verince onu da sen kurban et buyurdu. Bir rivayette artık ukbeye kalan bir cezedir. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sen de onu kurban et demiştir. 1461. Kurban olabilecek hayvanlar Asım İbn-i babasından. O da Mücaşes Sülemi Allahu anh'ten haber veriyor. Onun rivayeti üzere. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Koyunun kuzusu. Keçiden ikinci yaşına basanın gördüğü vazifeyi görür buyurmuştur. 1462 Kurban olamayacak. Hayvanlar, H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanın göze kulaklarına dikkat etmemizi, kulağı önden delilmişi veya arkadan delilmişi ve ortadan yarılmışı veya yuvarlak delilmişi kurban yapmayın diye emretti. 1463 kurban olamayacak hayvanlar bu beyt İbnü'l-Firus. Beyde Radiyallahu Anhu'dan naklen Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Kurbanlıklarda körlü belli olan kör, hastalığı açıkça belli olan hasta, yürümeye mani olacak derecede topallığı açık olan topal, ilik kurumuş, hayvanın kurban edilmesi caiz değildir. 1464. Kurban olamayacak hayvanlar Yezid Cemil anlatıyor. Uth ve İbn Abdessulem'e gelip, ey bu meyit, kurbanlık almak için çıkmıştım, hoşuma giden bir şey bulamadım. Azıları dökülmüş bir şey vardı. Ona da gönlün razı olmadı. Siz ne dersiniz diye sordum. Onu bana getirmedin mi, demesini mi? Allah dedim. Yani o, senin için caiz de benim için mi? Caiz değil, evet. Öyledir. Dediysen şüphe ediyorsun. Ben etmiyorum. Bilesin ki. Resulullah aleyhissalatu reçel şunları yasakladı. Kulağı dibinden kesik. Boynuzu dibinden çıkmış. Gözünün biri oyulmuş. Zayıflığı. Dermansızlığın sebebiyle sürüden kalıp yatır olmuş. Ayığı kırılmış. 1465 Kurbanlığın işaretlenmesi. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zülhul Eyfe'de öğle namazını kıldı. Sonra kurbanlık devesini getirip gücünün sağ yanından işini vurdu. Kan akıttı boynuna. İki tane nalını taktı. Sonra binek devesini atladı. Beyde düzlüğüne ulaşınca, açıkça niyet ederek terbiye getirdi. 1466 işaretlenmesi. H H.Z. Ayşe Allahu Anhan'ın bir rivayetine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kurban olarak davar sevk etti ve koyunlara işaret taktı. 1467 Kurbanlığın işaretlenmesi, Vekir Rahimehullah, kurban olacak deveye nişan vurup, boynuna alamet takmak sünnettir demişti. Ehl-i birisi kendisine, nihayiden bunun müslah eziyet olduğu rivayet edilmiştir dedi ki kızarak. Ben sana Resulullah ve Vesselam devesine işaret vurdu. Bu sünnettir diyorum. Sen bana falandan rivayet edildi diyorsun. Sen hapse tıkıp şu sözünden vazgeçinceye kadar salınmamaya ne kadar layıksın. Ders 1468 Kurban Kesmenin Yeri ve Zamanı H.Z. Enes Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam namazdan önce kurban kesmiş olan değilsin ki kestiği kurban değildir ailesine et takdim etmiştir yeniden kessin buyurdu 1469 kurban kesmenin yeri ve zamanı beyr Allah'u an anlatıyor Ebu birde İbnü'l-Milyar beyr adıallahu an namazdan önce kurbanını kesmişti Resulullah aleyhissalatu ve selam ona kurbanını yenile dedi Ebu birde Ey Allah'ın Resulü, benim sadece bir olağım var. Ancak nazarımda yıllanmış olandan daha kıymetlidir deyince, öbürünün yerine bunu kurban et. Ancak oğlak senden sonra, kimseye kurban için yeterli olmayacak dedi. 1470, kurban kesmenin yeri ne zamanı? İmam Malik'e ulaştığına göre, Resulullah aleyhissalatu vesselam, Mina'da şöyle demiştir. İşte kurban kesilen yer. Mina'nın her tarafa kesin yeridir. Umre sırasında da şöyle buyurmuştur. Burası kurban kesme yeridir. Burası sözü ile Merve'yi kastetmiştir. Mekke'nin bütün geçitte yolları kurban kesme yeridir. 1471 Kurban kesmenin yeri ve zamanı. Nafi Rahimehullah anlatıyor. Kim bir bedene kesmeye ederse, artık devesine alamet olarak iki nalın takar. Hör yüzünü kanatarak nişan vurur. Sonra da onu Beytullah'ın yanında veya Niyada Yen-i Mahli Bayram'ın birinci günü keser. Kurban için bir başka kesim yeri yoktur. Kim de veya sığırdan cezim adamış ise onu dilediği yerde keser. 1472 Kurban kesmenin yeri ve zamanı Yine Rafi'nin anlattığına Göre İbni Ömer Allahu Anh'ıma şu açıklamayı yapmıştır. Kurban günleri Yemin imahından sonra iki gündür. İmam Malik der ki: Bana bunun aynı Ali İbn Ebi Halibe radıyallahu anh'ten de ulaştı. 1473 Kesmenin adabı. Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam yemin imahlıda alacalı boynuzlu ve yediş edilmiş iki koç kesti. Koçları kesmek üzere yatırıp kıbleye yöneltince şüphesiz ki ben bir muayit Allah'ı bir tanıcı olarak yüzümü o dökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim ve şüphesiz benim namazımda, de hayatımda, ölümümde hiçbir ortağı olmayan, alemlerin Rabbi Allah'ımdır. Ben böylece emrolundum. Ben bu ümmette Müslüman olanların ilkeyim. Enam 162 ayetlerini okudu ve Ey Rabbim bu kurban bize sendendir. Senin rızan için kesiyoruz ve sana ulaşacaktır. Ey Rabbim! Muhammed ve ümmetinden bunu kabul buyur. deyip. Sonra koçlu kesti. 1474. Kesmenin adabı. Yine Hazreti Cabir Allah'u an anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhisselatu ve selam ve da hazır bulundum. Hutmesini tamamlayınca inderinden indi. Kurbanlık koçluğuna gelip kendi eliyle kesti keserken Bismillahi Vallahu Ekber bu benim adıma ve ümmetimden kurban kesme. adınadır dedi. 1475. Kesmenin adabı. i̇bn İbnü'l Haris el-Kindî Allahu an anlatıyor. Veda çıkcında Resulullah Aleyhissalatu vesselam re şahit oldum. Kendisine kesmesi için bir deve getirilmişti. Bana Ebu'l Hasan'ı çağırın dedi. Hazreti Ali Radiyallahu an çağrıldı. Arbenin aşağısından tut dedi. Hazreti Ali tuttu. Resulullah aleyhissalatu vesselam da yukarısından yakaladı. İkisi birden deveye dürttüler. Deve sol ön ayağından bağlıydı. Diğer ayaklarının üstünde ayakta duruyordu. Deveyi kesip yere yıkınca. isteyen parça alsın dedi. Bu müşaheden mirada yem-i idi. Kesim işinden boşalınca. Katırına bindi. Hazreti Ali radıyallahu anh ile terkisini aldı. 1476. Kesmenin adabı. Yine Tirmizi'nin Abdullah İbn-i kaydettiği rivayette şöyle denir. Hayvan yere yıkılınca. duleyen parça alsın buyurdu. 1477. Kesmenin adabı. H.Z. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam elleriyle 30 deve kesti. Geri kalanı da bana söyledi. Ben kestim. Bunlar 70 taneydi. 1478 Kesmenin adabı, H.Z. Bu Musa Allahu Am'tan rivayet edildiğine göre, kızlarına, kurbanlarını kendi elleriyle kesmelerini, ayağını kurbanın boynuna basmayı, keserken tek bir getirip besmele çekmeyi tembih etmiştir. 1479 Kurbandan yemeğe dair, H.Z. Cabir Allahu Am'tan anlatıyor. ''Biz kurbanlarımızın etinden üç günden fazla yemezdik.'' Resulullah ve Vesselam bize ruhsat tanıdı ve ''Yin ve azıklanın da.'' buyurdu. 1480, kurbandan yemeye dair, Abis İbn-i anlatıyor. ''He, Z, Ayşe, Resulullah ve Vesselam kurbanların etlerinden üç günden fazla yenilmesini yasakladı mı?'' diye sordum. ''Evet.'' Fakat bunu insanların kıtlık çekip acıktığı yılda yaptı. Böylece zenginlerin fakirleri doyurmasını arzu etmişti. Biz koyunun paçasını kaldırıp 15 gece sonra yiyorduk dedi. Ben sizi buna mecbur eden şey idi? deyince güldü ve Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'a kavuşuncaya kadar Muhammed ailesi 3 gün üst üste doyuncaya kadar katıkla ekmek yememiştir dedi. 1481 Kurbandan yemeye dair, Nübeşşe Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Biz sizleri, kurbanların etinden üç günden fazla yemenizi, birçoğunuza kurban eti ulaşsın diye yasaklamıştık. Şimdi, Allah Teala bolluk verdi. Artık yiyin, biriktirin ve ücret isteyip Haberiniz olsun, bu bayram günleri yemek, içmek ve zikir günleridir. 1482. Helak olan kurbanlık hakkında, Naci el Huzayi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah, aleyhissallatu ve selam hedini neden benimle gönderdi? Ben, bunlardan yolda helak olan çıkarsa ben ne yapacağım diye sordum. Hemen kesersin, nabınını kanına batırırsın. Sonra onunla insanlar arasından çekilirsin. Yerler, dedi. 1483. Helak olan kurbanlık hakkında, İdn-i der ki, nafile olarak sevk edilen bir deve yolda helak olsa ve hemen kesilerek halka terk edilse, halk da bunu eze, bu nafile kurbanın sahibine bir şey gerekmez. Kendisi ise ve ondan yeni emretse borçlanır. 1484, helak olan kurbanlık hakkında, İbn Ömer radıyallahu anhüma der ki, kim kaviye bir deve iddia eder sonra daha mahaline ulaşıp, kesilmeden kaybederse veya hayvan ölürse, şayet bu bir nezir idiyse, yerine yenisini alır. Nezir değil, defetabu idiyse, dilerse yeniler, dilerse terk eder. 1485, kurbanlık deveye binmek, Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir deve sevk eden birisini görmüştü ki, sene ona dedi. Adam, o kurbanlıktır dediyse de Resulullah aleyhissalatu ve selam emrini tekrarladı. Bin ona adam tekrar. O kurbanlıktır diye haykırdı. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Bin ona diye tekrarladı ve ikinci veya üçüncü seferde. Yazıklar olsun sana diye idarede bulundu. Buhari'nin bir rivayetinde. Ebu Hüreyre'den naklen şu ziyade vardı. Ravi der ki. Ben o adamı. Deveye binmiş Resulullah ve Vesselam'la beraber yürürken gördüm. Devenin boynunda nalın takı idi. 1486 Kurbanlık Deveye Binmek H. Z. Cabir-i Radiyallahu Anh Kurbanlığa binme hususunda sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Resulullah ve Vesselam'ı işittim şöyle demişti. Kurbanlığa Mecbur kaldıysan maruf üzere bin. Bir başka sırt binek buluncadan, 1487, Kavya'ya kurban hediye eden bu kim ihram giyer mi? H.Z. Ayşad-ı Allah'u An'a anlatıyor. Resulullah selam Vesselam Medine'deyken Kavya'ya kurban sunar. Ben de kurbanımın boynuna takılacak nişanlarını hazırlardım. Bu sırada Resulullah ve Vesselam İhramlıların sakındığı yasaklardan sakınmazdı, 1488. Kabe'ye kurban hediye eden bu kim ihram giyer mi? H.Z. Cabir'in anlattığına göre, Ashatan Medine'de Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile kalanlardan bir kısmı Kabe'ye kurbanlıklar göndermiş. Bunlardan dileyen ihrama girmiş. Lüleyen de girmemiştir. 1489 kaviye kurban hediye eden bu kim ihram giyer mi? Rebiy'a i̇bn Abdullah Abdillah İbn-i anlattığına göre, Irak'ta elbiseden soyunmuş bir adam görür ve sebebini sorar. Kendisine, bu adamın kabeye kurbanlık gönderdiği, bu sebeple elbiseleri attığı belirtilir. Ve bir ağ der ki, sonra ben Abdullah Zübeyr ile karşılaştım ve bu durumu ona anlattım. Bana, kabenin Rabbine kasen olsun bu bidattır dedi. 1490, müteferrik hadisler, İbni Ömer radiyallahu anhüme anlatıyor. Bedene yolda doğuracak olursa, yavrusu da götürülüp annesiyle birlikte kesilir. Yavruyu taşıyacak bir mahmel taşıyıcı bulunmazsa annesine yükletilir. 1491 Müteferrik Hadisler Yine İbni Ömer radıyallahu anhümayin Anlattığına göre, babası H.Z. Ömer, Necib denen çok muteber cinsten bir dereyi kabeye kurban olarak bağışlamıştı. O ara Necib'e 300 dinar verdiler Resulullah ve Vesselam'a gidip sordu. Ben Necib'i kalıya bağışlamıştım. Bu ara bazıları gelip 300 dinar verip satın almak istediler. Bunu satıp yerine bir başka deve alayım mı? Hayır. Dedi. Başkasını değil. Onu keseceksin din 492. Müteferrik hadisler. İbn Abbas Rabi'ye Allah'u anhum'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hudebiye senesinde Kabele kesilmek üzere birçok deveyi kurban kıldı. Bunlar arasında vaktiyle Ebu Cehre ait olan, başında gümüşten bazı rahiler altından ber, mamur bir büre bulunan deve de vardı. Bununla, müşrikleri öfkelendiriyordu. 1493, müteserlik hadisler. Nafi anlatıyor. İbn-i Ömer Allahu anh'la, kurbanlık devesine kabatik etenden, yünden mamul renkli kilimlerden, İki parçalı takımlardan çul sarar. Sonra bunu kabeye yollardı. Bunlar orada kaveye örgü yapılırdı. 1494 Müteferrik Hadisler H.Z. Ali Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Beni göndererek Kurbanlık develeriyle ilgilenmemi, Onların etlerini, Gelilerini, Çullarını tasadduk etmemi, Bunlardan kasaba bir ücret vermememi tembih etti. Hz. Ali radıyallahu anh der ki, Kasaba ücretini kendimizden öderdik. 1495 Müteferrik hadisler, İbn Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam kurbanlığı Mekke ile Medine arasında bir mevki olan Kudeyd'de satın almıştı. i̇dn Ömer radıyallahu anh'ıma de, Aynen öyle yaptı. 1496 Hastalık ve eza sebebiyle mahsur kalanlar. Ka'b-i Bucre ad Allah'u an anlatıyor. Biz Hudeyye'deyken, Resulullah aleyhissalatü vesselam yanıma geldi. O sırada ben tenceremin altını yakıyordum. Yüzümde de bitler kaynaşıyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana, ''Başımdaki şu böcekler seni raksız etmiyor mu?'' diye sordu. Ben, ''Evet.'' ''Ediyor.'' dedim. ''Bana.'' Öyleyse tıraş o bir ve üç gün oruç tut veya altı fakir. Her birine yarım saver meksuretiyle doyur veya bir kurban kes. Bunlardan hangisini yaparsan olur dedi. Ancak bu saydıklarının önce hangisini zikretmişti bilmiyorum diye cevap verdi. Tam o sırada şu ayet nazil oldu. Artık içinizden kim hasta olur? Yahut başından bir eziyeti bulunursa? Ona oruçtan ya sadakadan? Yahud'a kurbandan biriyle fidye olur. Bakara 196-1497 Hastalık ve eza sebebiyle mahsul kalanlar. El Haçıkçıç İbru Amr el ensar ile Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah ve selamın şöyle söylediğini işittim. Kimin bir bacağı kırılır veya sakatlanırsa İhram'dan çıkar ve memleketine döner ve bir takip sene yeniden haçıkçı yapar. 1498 Hastalık ve izah sebebiyle mahsur kalanlar, Ebu Esma Mevla Abdullah İbni Cafer Rahimehullah'in anlatığına göre, Efendisi Abdullah İbni Cafer'le beraber Medine'den çıktılar. Sükya'da hasta olan Hüseyin İbni Ali radıyallahu anhümaya uğradılar. Abdullah İbni Gafer, Hazreti Hüseyin'le ilgilenmek için yanında kaldı. Haççın sevte uğramasından o sene kaçırmaktan korkarak Medine'de bu kim? Hazreti Ali ve zevcesi Esma bin Tumez radıyallahu anh Hümay haber gönderdi. Bunlar derhal yanına geldiler. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ağrıdan şikayet ederek başına işaret etti. Hazreti Ali radıyallahu anh başının tıraş edilmesini emretti. Sonra onun adına sök ya da kurban kesilmesini emretti ve bir deve kesildi. Yahya İbni Said ki, bu seferinde Hazreti Hüseyin Haçıkç maksadıyla Mekke mütevecihen Hazreti Osman radıyallahu anh ile birlikte yola çıkmıştı. 1499 Hastalık ve eza sebebiyle mahsur kalanlar Am-i Musa'yken Nihai rahimullah'ın anlattığına göre Umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra Zatuş hukuk denen yere varınca orada kendisini yılan sokar. Arkadaşları Bu meseleyi sorabilecekleri bir kimseyle karşılaşmak üzere Herkesin gelip geçtiği ana yola çıkarlar. Derken İbn-i Ya Allahu an karşılarına çıkar. Onlara şu fetvayı verir. Hemen bir hediye kurbanlık ve onun değeri miktarınca nakit parayı Mekke'ye gönderin. Onunla kendi aranıza bir günlük alamet koyun. Hediye kesildi mi ihramdan çıksın. Ayrıca, bu umreyi de bilahe kaza etmem gerekir. 1500 düşman tarafından mani olunan kimse, İbn-i Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Kudeviye de engellenmişti. Başını tıraş etti. Kurbanını kesti. Hanımlarına temasta bulundu. Mütakip sene umresini yaptı.